Holografik Suç Nuri Akman Geçtiğimiz hafta İspanyolların gerçekleştirdiği sanal eylemle tarihin yeni bir evresine girdik. Özgürlük için Hologram hareketi adlı bir grup hükümetin gösteri ve yürüyüş hakkına kısıtlamalar getiren vatandaş güvenliği yasasını protesto etmek için Parlamento binasının dışına hologram tekniğiyle görüntülerini yansıttılar. Ellerinde Sansüre Hayır, ifadeye özgürlük ve ''Biz suçlu değiliz'' yazılı dövizler taşıyan kalabalığa sesleri de eşlik etti. Bu devrimci eylemin yaygınlaşacağını tahmin etmek zor değil. Üstelik bir yerdeki holografik protestoya bütün dünya bulunduğu yerden katılabileceğinden küresel nitelik kazanacak. Tabii bu şahane imkan beraberinde yeni hukuki ve felsefi problemler de getirecek. Hükümetler torba yasalarına Hologramın muhalif kullanımını yasaklayan bir madde ekleyerek durumu idare edeceklerini düşünebilirler ama iş o kadar kolay çözülmeyebilir. Her şeyden önce ortada görsel bir yanılsama, görüntünün hayali durumu var. O insanlar o anda orada yürümüyorlar aslında. Bağırıp çağırıp haklarını arıyor görünseler de. Öyle ki eylem daha önce o mekanda gerçekleştirilmemiş bile olabilir başka bir zeminde, mesela boş bir arazide veya genişçe bir stüdyodaymış gibi yapmışlardır belki de. Suçu ve cezayı tespit ederken imajın perdeye yansımasıyla boşlukta belirmesi arasındaki fark nasıl değerlendirilecek? Kaldı ki hologram tekniği hükümetlerin geçmişte yararlandığı ve gelecekte vazgeçemeyeceği süper kolaylıklar sağlıyor. Meetinglere sirk heyecanı, abrakadabra şenliği getiriyor. Hologram sayesinde aynı anda çok sayıda mekanda nutuk atabilir, seçmenlerinizi coşturabilirsiniz. Tayyi mekan, tayyi zaman gibi uhrevi dünyaya ait kavramları, dünyevi iyileştirme fırsatını hangi politikacı tepebilir ki? Bu sayede belki de bazı saf seçmenler, vay be! Adam Hızır aleyhisselam gibi her yere yetişiyor mübarek diye düşünerek lideri aş alaya çıkarabilir bile. Malum, şeyh uçmaz, mürit uçurur. Ve kör ister bir göz, Allah verir iki göz. Muktedir'in sağı solu belli olmaz. Kendisi için makul gördüğü ilizyonu vatandaşların kullanmasına razı gelmeyecektir. Hologramı olmayan kulağından tutarak, olmayan ellerine kelepçe takarak mahkemeye çıkarabilir. Hologramda yer alan insanlar hakime... Biz aslında hayalden ibaretiz diyerek suçlamalardan kurtulamazlar belki ama fizik ve nöroloji biliminden yararlanarak şöyle afili bir savunma yapabilirler. Saygıdeğer mahkeme heyetini en kalbi duygularla selamlıyoruz. Bilim der ki, tüm evren aslında devasa bir hologramdır. Görüp dokunduğumuz her parçacık aslında dalgaların titreşiminden ibarettir. Hiçbiri bağımsız hareket etmediği gibi, Birini diğerinden ayırt etmekle imkansızdır. Bizi kaos çıkartmakla suçluyorsunuz ama evrenin her noktasında çok yüksek seviyede olağanüstü gizli ve bilgi bir düzen var ve hepimiz bu sisteme dahiliz. Hiçbir şey sabit değil. Bir görünüp bir kayboluyor. Ne siz kimliğinizden emin olabilirsiniz ne de biz. Holografik filmin her minik parçası bütünün bilgisini taşır Neresinden keserseniz kesin, mikrokozmos, makrokozmosu içermeye devam ediyor. Dolayısıyla canlı cansız bir bütünüz ve her an değişmekteyiz. Hareketli görünenle hareketsiz zannettiğimiz şeyler sarmaşık gibi dolanmışlar birbirlerine. İdrak edemesek de mekansızlık aleminde yaşıyoruz. Zaman da yekparedir. Geçmiş, şimdi ve gelecek iç içedir. Kat yerlerini ve gizli dehlizlerini henüz bulamasalar da bilginler böyle söylüyor efendim. Bu durumda değerli hakimler, gücü olanın söz söyleme imkanını bizim de kullanmamız varlığın doğası gereğidir. Hakkımızı kullanamamak bu şahane düzene saygısızlık olur. Kaos asıl buradan çıkar. Üstelik eylemimiz sınıldığı gibi katışıksız bir şekilde bize ait olamaz. Madem ki her şey kopmaz bağlarla iç içe örülmüştür, o halde bizi suçlayanların da bu eylemde payı vardır. Tıpkı bu zulüm ortamına bizim vaktiyle sesimizi çıkarmayarak katkı sağladığımız gibi. Neyse ki biz uyandık artık. Seyircilikten oyunculuğa geçtik. Sayın hakimler, sizler gayet iyi bilirsiniz ki adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Biz kimseyi öldürmedik. Canına ve malına Halel getirmedik. Bizi yüzen, mantıksız bulduğumuz, hayatımızı olumsuz etkileyecek hususları dillendirdik sadece. Kararınızı vermeden önce lütfen içinde yaşadığımız evrenin holografik niteliğini hesaba katın. Beraatimizi talep ediyoruz. Aklanmamız bizi suçlayanların da hayrına olacaktır. Çünkü zıtları yok etmeye çalışmak evrenin dengesini bozar ve herkes yıkıntının altında kalır.